Sırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. Ben Çelenk. Bir süredir olduğu gibi yine Berlin'den bildiriyorum. Berlin'de yaşayıp çalışmakta olan sanatçılar, küratörler, sanat inisiyatifleri mensupları, kurum temsilcileri konuğum olacak Temmuz ve Ağustos ayları boyunca. Bugün konuğum buraya yerleşen bir sanatçı, İstanbul'dan benim iyi tanıdığım bir isim Ceren Uykut. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. <gülüyor> ne kadar zamandır Berlin'desin? Mart 2017'den beri buradayım. Bir buçuk sene oluyor neredeyse. Nasıl taşındın buraya? Ne vesile oldu? Bir takım bağlantılarım, bir takım yürütmekte olduğum projeler vardı Almanya'da diye anlıyorum önceki konuşmalarımızdan. Önce e, bir takım sergi teklifleri geldi. Yani bir arkadaş, arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım vesilesiyle gelmiş oldum aslında buraya. Evet. Bir kişisel sergi yapmıştım Galeri Xiste. Onu görmeye Bremen'den sanatçı bir dostum geldi. Ve sergiyi çok sevdi. Bunun yani bunun aynısını değil de öyle demedi. Yani Bu, bu sergiyi taşımak istedi Bremen'e. Ben dedim ki orada yeni bir sergi yaparız. Aynı şekilde komik festival Erlangen'den bir takım insanlar geldi. Onlar bu sergiyi komik festivalin içine dahil etmek istediler. Ona tamam dedik ve böyle bir Almanya e, dosyası açıldı. E, ondan bir süre sonra da e, çok uzun zamandır yapmadığım çizim performanslarıyla ilgili bir gelişme oldu. E, 6-7 yıldan beri ilk defa bir teklif geldi. E, İstanbul Composers Orchestra diye bir topluluktan. Onlar birlikte çalışmak istediler. Bu e, Bir aya iki iki tane konser yapacaktık. Bir tanesi İstanbul'da zorlu performans sanatları merkezinde bir tanesi de Berlin Kreuzberg'de olacaktı. Ben bu teklife de evet dedim çünkü bu e, hayatımın e, donmuş kalmış bir kısmıdır yani çizim performanslarına devam etmek. Yani buna evet dedim çünkü bu bir başlangıç olur Hı -hı. diye. E, ve böylece e, Almanya yolculuğu başladı bir buçuk iki ay sürdü bu ve oraya gitmişken e, Berlin'e gitmişken bu performansı yapmaya İstanbul Composers Orkestra ile birlikte e, orada yaşanakta olan e, üretmekte olan eski arkadaşlarımı aradım. Bir sanatçı kolektifi e, üyesi onlar. Zaten bu kolektifi başlatanlar e, onlarla konuştum Haus Schwarzenberg ile Onlar da dediler ki gel burada da bir şeyler yap. Orada bir şeyler yapmaya başladım. Oradaki sanatçılarla da birlikte çalışmaya başladım. Ee, o an orada bazı projeler oluşmaya başladı ve derken e, zaman içerisinde kendimi burada buldum. Ve neredeyse bir buçuk yıldır Berlin'de yaşayıp çalışıyorsun Aslan'ın. Evet. Buraya yerleşmiş evet. durumdasın. Tabii artık buradayım. Peki sanat pratiğin burada da biraz evrilmeye başladı. Yani hatırlatalım dinleyicilere, açık radyo dinleyicilerine. Sen kendini çizer olarak tarif ediyorsun sanki. Evet. Yani sanatçısın elbette. Özetle çizer. <gülüyor> Ama özetle özetle çizer olarak tarif ediyorsun. Çizim performansları da yapıyorsun biraz önce dediğin gibi. Bir zamanda Baba Zula ile çalışmanın mesela çok net, daha, hani daha popülerleştiği için çok insan muhtemelen hatırlıyordur, biliyordur. Bir yedi sene kadar onlar da... Çalıştım evet. Ee, birlikte çalışmıştınız. Ee, ama seni hem İstanbul'daki exis'te, hem pek çok sanat kurumunda, müzede, e, Galata Rum Okulu'ndaki serginde örneğin onun adını hatırlatır mısın? Konstantiniye ve Ayasofya defterleri. Ee, evet. Oradaki serginde bütün bunlarla tabii ki e, hatırlıyoruz. Buraya geldiğin andan itibaren bu kolektifle de çalışmaya başladığını söylediğim çizim performans Biraz ara verip geri döndüğünü söyledin sanat pratiğin neye evrildi? Ve bunu apartman projesinde de yakın zamanda yani bu yıl içinde bir kişisel sergi ne oldu. Oraya da bağlayarak hı hı. sormak istiyorum. Still Here adlı hala burada diye Türkçeleştirebilirim herhalde. Still Here adlı bir solo sergin de oldu. Yani Berlin'e gelip yerleşmek, İstanbul'dan ayrılmış olmak burada yeni şeyler deneme imkanı da sağladı mı? Pratiğinin neye dönüştürdüğü, sen yeni neler denemeye başladın? Ve sergiye yansıması nasıl oldu bunun? Tabii Berlin bu anlamda bayağı insanı zorluyor. Zaten buraya gelmek için yaptığım başvuru bir sanatçı vizesi başvurusuydu ve onun öncesinde iyi hazırlamam gereken bir dosya ve geleceğe dair de projeler sunmam gerekiyordu. Ve evet hayatımın uzun süredir dondurulmuş olarak bekleyen performans kısmı. E, bayağı ciddi bir şekilde e, geri döndü ve beni bayağı bir meşgul etti ediyor e, etmekte e, ortaklaşa çalışmalar yapıyorum e, zaten performansın yani performans yapmak istememin sebebi başka disiplinlerden sanatçılarla bir araya gelmemdir hı hı hı. E, burada e, Yukomatsuyama e, isimli bir performans sanatçısıyla aynı zamanda müzisyen e, Onunla birlikte bir proje geliştiriyoruz. A Silent Room isminde. Bu benim ilk geldiğim, yani ilk ziyaret ettiğim zamanda başlamış, tohumlarını vermiş, sonra ufak ufak yeşermeye başlamış bir projedir. Önce ikimiz başladık, sonra işin içine başka sanatçılar da girdi. Bayağı kalabalık bir ekibiz şu anda. Bu da beni mutlu ediyor. Kalabalık ama çok uyumlu ve nazik bir çalışma olabildi enerjisi var ortaya çıkartmak istediğimiz şey gerçekten sessiz ve karanlık bir oda ile ilgili çeşitlemeler bu sürmekte olan bir proje bazı örneklerini verdik iki kişilik Yuko ve ben olarak galeri Neorotitan Hakeşemar'da Hal Schwartzemberk kolektifi dahilinde orada bir 15 dakikalık bir performansımız oldu daha sonra eşl olarak da yine aynı kolektifin içerisindeki bar canlı müzik yapılamıyor fakat çeşitli yani performansların yapıldığı hmm. çeşitli denemelerin yapıldığı çok güzel bir yer. Orada da 7 kişilik bir ekip olarak Silent Room'u gerçekleştirdik. Şimdi ise buna fon arıyoruz ve 2019'da Ufer Studios'da Tanz Fabric dahilinde işte bir performansımız olacak. Ona yapıyoruz. ...uzun soluklu bir çalışma diyebiliriz. Kendi içinde devam eden bir süreç diye anlıyorum bu değil mi? Her seferinde siz de onu daha geliştirip, evet. değiştirip, dönüştürerek devam Tabii. ediyorsunuz. Ee, bir araya geldikçe pişiyor ee, ve zaten amaç da bu. Berlin e, sürece değer veriyor. Yani çalışıyor olma haline çok değer veren bir şehir. Ve bunu destekleyen bir yer. Sanatçılar da bundan hoşlanıyor Bu oldu bitti diye bir kenara çoğu zaman koyamıyorsunuz. Hep böyle bir İngilizce tabiriyle working progress durumu var her yerde sürmekte olan iş yani. Benim sergim de aşağı yukarı bu şekilde gerçekleşti. Evet still here. Evet ben Berlin'e gelmeye hazırlanırken neredeyse hiçbir şey yapmıyordum bu hazırlık dışında. Bir yandan da Almanca öğrenmeye başlamıştım. İstanbul'da başladım, Berlin'de devam ettim. Sen aslında İtalyanca ve İngilizce konuşuyorsun değil mi? İtalyanca ve İngilizce konuşuyorum. Hı -hı. Ee, Almanca yeni bir şey benim için. Bayağı da zor bir dil fakat harika bir dil. Gerçekten yani e, etkileyici bir Hı -hı. şey. E, düşünce dili yani. E, bu e, süreçte işte benim elimde bir bildiğiniz bir defter ve ben okula gidiyorum <gülüyor> e, ve yazıyorum. El yazısı tabii işte aradan seneler geçmiş. Okulda da yazmayı ya defter tutmayı çok severdim. El yazısını e, geri kavuştum. Hiç bu kadar yoğun bir şekilde e, elimle yazmadığımı fark ettim. E, yeni bir dil öğrendiğim için de kenarlara, köşelere çiziktirmelere başladım. O çizik çiziktirdiğim karakterleri Almanca konuşturmaya başladım. E, kelimeyle, cümleyle, durumla böyle iç içe geç. Onu biraz Kendim, kendimleştirmeye çalıştım. Hı hı. Dille ilişki kurmanın güzel bir yöntemi, böyle bir bir şey keşfettim yani. Ve o defterden başka elimde bir şey yoktu. Ee, ve bu defteri e, buraya da getirdim, burada da devam ettim. Derken bu defterden çıktı tabii bu işler. İlk hareket noktası olarak. O kenara köşeye çiziktirdiğim çizimler ve el yazılarımla böyle bir... E, Bir karmaşık bir kompozisyon e, oluşturduğum bir duvara. E, apartman projesinin bir köşesine. Ve bu e, duvar resmi, e, yani çizimleri duvara büyütüp, yansıtıp büyütüp onun büyük resimlerini yaptıktan Hı -hı. sonra o duvar resmi orada bir uzun süre kaldı. Bitmiş bir iş de değildi. Bir duvar resmi de değildi. Bir çizim de değildi. E, bir köşeydi galiba değil bir mi Bir köşeydi. Hı. Bayağı siyah beyaz, gri e, büyük çedde bir iş e, ve Selda Asal e, çok büyük bir özveriyle benim için bu işi uzun süre bir seneden fazla bir süre korudu. E, çünkü ben kişisel sergi benim kişisel sergi yapacağım da arada kesinleşti. Hı hı. Önce kapatmak istemedi, kıyamadı. Sonra benim kişisel sergi yapacağım kesinleşince o işe de ihtiyacımız oldu, Tabii. ortaya çıktı ve böyle o iş orada kaldı. Kimisi sergisine davet etti işi, <gülüyor> kimisi üzerine kaplamak zorunda kaldı ama her seferinde bir sorun üzerine düşünülecek bir sorun oldu yani bir ağırlığı vardı işin. <gülüyor> e, fakat işte ben e, devam etmek istiyorum bir yandan. E, e, Kolektif dahilinde çalışan, e, kinetik heykeller yapan e, Kay. Sanatçı ismi Kay. E, bir sanatçı. E, çok e, usta bir demirci aynı zamanda. E, büyük makineler yapıyor. Küçük e, benim çizdiğim gibi e, doodle'ları yani karalamaları makineye çeviriyor falan. Ve bir yandan da e, onun... Makinesinin yapım sürecinde de işçi olarak bayağı çalıştığım <gülüyor> bir metal atölyesinde, profesyonel metal atölyesinde yeni bir malzemeyle daha önce ilişki kurmuş olduğum, 2004 yılında bir kısım ilişki kurmuş olduğum bir malzemeyle yeniden daha ciddi ve daha derin bir ilişki. Ama çok farklı bir deneyim olsa gerek seni diye kadar yaptıklarından. Çok. Çünkü işçilik kısmı çok ağır hı hı. basıyor. Yani siz metal iş... Yani heykel zaten... Hı hı. Heykel e, pratiği böyle bir şey. metalde tabii doğal olarak... E, bayağı bir e, zaman... Enerji alıyor. E, ve... E, öğrenmeniz gereken bir sürü şey var. Yani hazırlık, ön hazırlık aşamaları uzun sürüyor. Ben... E, bu duvar resmine bakarken... E, apartman projesindeki resme bakarken... Bunları yeterli bulmadım. Yani yaşadığım şeyi yeterince iyi dönüştüremediğimi düşündüm. Bunun bir adım ötesinin daha olduğunu biliyordum. Bunun nasıl ilerleyeceğini bir türlü karar veremiyordum. Sonra bu karalamaları metale çevirmeye karar verdim. Ve bunun hazırlığı başladı büyük metal plakalar, kimisi 3 3 mm, kimisi 2 mm, kimisi 5 mm kalınlığında. işte bunların tartışmaları, ne kadar ağırlaşacak, ne kadar hafifleyecek. Yani o e, her bir detayı uzun uzun düşündüm ve aynı proses, yani aynı süreci metal üzerinde gerçekleştirin. Projeksiyonla çizimi metale yansıtıp kenarlarını e, çizip on, onun e, ateşle işte propan ve Ee, oksijeni, oksijeni karıştırıp yani. ateşi elde ediyorsunuz. Havayı da devreye sokup kesim başlıyor. Uzunca bir süreç. Ee, çok uzun süre. Yani 6 ay kadar falan ee, gittim geldim atölyeye. Bazen vakit olmuyordu. Bazen insanların e, vakti olmuyordu atölyeye açacak. Bazen malzeme bitiyordu. Paramız kalmıyordu filan. Bunun gibi şeylerle 6 ay içerisinde filan yani. 6 ay sürdü sanırım. Bir metale çevirme e, işlemi başladı. Başta ilk önce... Çizimleri metale dönüştürmek vardı. Çizimler metale dönüştükçe plakanın içinde bıraktıkları boşluklar da devreye o, girmeye hı. başladı. Hatta e, kaynak gözüyle çalıştığım için göremiyordum ve e, büyük bir ışık kaynağıyla çalışıyordum. Bu boşluklardan duvara yansıyan gölgeler ortaya çıkmaya başladı. Gölge, e, gölgeler, duvar resmi, boşalan plaka... Dolan çizim, ağırlaşan çizim, hafifleyen ee, plaka evet. ve e, sergi... Çünkü plakaları asıyordun da değil mi? Aslığın plakalar da vardı hafifleyen plaka plakaları. Plakaları asmadım ama e, plakalardan çıkarttığım bazı harfleri ve çizimleri astım. astım hı hı. Onları e, ağırlaşmış şeyleri uçurmak, uçan şeyleri ağırlaştırmak, İşte. Hı hı. En önemli şeylerden biri o ağır, masif plakanın hafiflemesi, o çok hafif uçucu olan çizimin ağırlaşmasıydı hı hı. bu. İkisinin arasındaki denge böyle gitti geldi, gidip geldi, gidip geldi ve aslında bu dengeleme ile ilgili bir e, iş çıktı ortaya. Serginin yarısı bu denge ile ilgili ve dönüşüm dönüştürürken e, gözetmiş olduğum bir takım dengelerle ilgili çizimi... E, Defterdeki çizimi dönüştürme süreci bayağı, e, bayağı bir dönüşüm geçirdi. Serginin ikinci yarısı da e, aslında İstanbul, aslında değil tamamen İstanbul'la ilgili. İstanbul'da yaptığım son iş e, gravür atölyesinde, Mimar Sinan Gravür Atölyesinde Yasemin Nur'un desteğiyle e, 2016 yazında ürettiğim bir iştir bu. E, önce gravür... E, Yapmaktı amaç. Bir bakır plaka elime geçti. Dediler ki buradan bir deneme baskısı al. Ben bu baskıyı denemek için yapmak istemem. Bir iş başlasın buradan. <gülüyor> Ve ben her zaman yaptığım şeyi yaptım. Etrafıma baktım. Etrafta ne var ne yoksa çizdim. Atölyeyi çizdim. Ve ilk baskı örneğini aldıktan sonra atölyedeki asistan Tanju Çağlar Bana dedi ki bu çizimleri e, aslında e, plakanın üzerinde yapmış olduğun çizimi değiştirebilirsin, bozabilirsin, silebilirsin. Bunda bir yöntemi var. O Bu bu fikir verdikten sonra plaka üzerinde bir animasyon yapma denemesine başladım ve her baskı, aldım baskı animasyon karesi oldu. Ve her birinden aslında tek sağa basıldı. Evet. 2-3 nüsa alsak bile onlar birbirinin aynısı olmadı. Hı hı. Yani e, Böyle bir süreç başladı ve bu da bayağı uzun sürdü. E, aylara yayıldı. Arada da ben bir Berlin'e, kısa bir Berlin'e gittim. Berlin'e gittiğim tarih 14 Temmuz'dur. 14 Darbeden Temmuz... bir gün önce yani. Aynen öyle. Ertesi gün darbe oldum. Hı hı. Ve ben orada değildim. Kaç gün? 5 gün? Beş gün boyunca orada değildim. Ve o beş gün içerisinde e, Türkiye tamamen değişti. Ve ben beş gün e, Türkiye'den ayrıldım. Döndüğümde bambaşka bir yerde karşılaştım. İnsanlar anlatmaya çalışıyor ama anlatamıyorlar. İnsanların yaşadıkları şey yani hala bedenlerinde bu yaşadıkların izi var. Bayağı korkmuş. E, ciddi korkmuş vaziyettelerdi. Ve... E, Çoğu da konuşmuyordu yani, hı hı. neredeyse hiçbir şey anlatamıyorlardı. Tabii bu darbe girişimi yarattı bir travma söz konusu. O travmanın etkisiyle. Çok şiddetli bir değil şey değil yaşanmış, hı hı. yaşandı. Hı hı. Yani e, ve. Ben döndüğümde de bunun artçıları yaşanıyordu. Fakat o anı, o geceyi yaşamadığım için aslında hiçbir şey bilmiyor sayılırım. ya. Yani bayağı anlamakta hala çok güçlü. Kesintiye ki. uğramış bir yanı var senin için tabii ki. Bunu da e, gravür atölyesine tabii gelir gelmez gravür atölyesine aldım soluğu ama, soluğu. ama enerji inanılmaz düşmüştü İstanbul'da. Ve çalışmak için böyle bir kırbaçlıyoruz kendimizi. Benim de enerjim düşmüş. Ve bir yandan da konuşuyoruz. Ben... E, Bu durumumu anlattım. Yani ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir iz yok üzerimde. Yasemin bana dedi ki sen bilmiyorsun ama plakan biliyor. Çünkü plaka boğaza bakan bir e, odanın, e, odanın bir rafında bütün olanları hissetti, algıladı. Bütün o titreşim senin plakanın üzerinde, üzerinde duruyor ama sen bilmiyorsun. Yani plaka e, aslında benim yaşayamadığım son e, yani... 2018'e kadar yaşanmış e, İstanbul'da ne kadar mühim olan şey varsaydı doğduğundan beri <gülüyor> bir şekilde tanık oldum. Ama tanık olmadığım bir şeyin tanığı olarak sergiye önemli e, davet, davet edilmesinin benim tarafından davet edilmesinin <gülüyor> en önemli kısmı budur. Yani e, deneme e, yapmaya çalıştım, denemeyi de e, seviyorum falan ama en çok bu danı, tanıklık benim ilgimi çekiyor ve düşündürüyor. Ve o da devam etmekte olan bir süreç yani bu ne bu demirler e, e, not defterinden dönüşmüş olan demirler kendi sürecini tam tamamladı. Hı hı. Çünkü aslında e, artık o duvar resminin üzerini kapattık o duvar resminin kapanınca ben bir rahatladım. Rahatladığıma göre e, bu duvar resmine ihtiyaç yok diye düşünüyorum. E, o duvar resmine ihtiyaç yoksa daha bu ensalasyonda yani bu yerleştirmenin üzerinde çalışılacak bir şeyler var. Daha pişmekte olan bir iş. Diğer plaka üzerinde yapmış olduğum şey de bitmiş diye. Hı hı. Neye dönüşecek, nereye doğru gidecek bilmiyorum ama e, daha o duruyor. Bir sürecin tamamlanmadı. ama iki işte kendi manifestosunun demek istediği şeyi söyledi. Yani bana yardımcı oldular. Yani İstanbul'dan Berlin'e yaşamakta olduğum süreci özetlediler. Derdimi anlattılar. Harika. Bakalım nerelere evrilecek? Başka sergilerde, başka yerlerde, başka şekillerde tekrar karşımıza çıkacaklar onlar. Umarım ben de merat ediyorum. Yani o, sü o süreç devam ediyor. Senin gibi onlar da evrilecek. Göreceğiz. Peki şeye dönmek istiyorum ben. A Silent Room'a. Hem de ufak bir ses arası da verelim istiyorum. Tabii. Ee, sen bize onun bir parçası olan bir, bir bölüm değil mi? Bir ses kaydı Baştan dinletmek istiyorsun. Baştan sonra zaten istiyorsun. Joshua Tennant e, performansımızın müzik e, sound yaptığı performansı. Ve onun kaydını e, şu an dinleyelim hep birlikte. Tamam ufak bir ara veriyoruz. Sesten sonra buradayız. Yeniden merhaba. Ben Çelen. Karıçtan Sanat programındayız. Açık Radyo'da Berlin'deyim şu anda. Konuğum sanatçı Ceren Oykut. Biraz önce Ceren'in kendi projesiyle de A Silent Room projesiyle de ilişkili olan bir ses dinledik zaten. Şimdi devam ediyoruz. Çünkü bir etkinlikle duyurmak istiyoruz somut olarak. Yolu Berlin'e düşenlerin takip edebileceği ya da Berlin'de yaşayanların birebir gidebileceği. Ceren sen son dönemde apartman projesinde birkaç şey yapmış oldun. Yani böyle sürece yayılan. Önce orada uzunca bir ...süre duran bir köşe, duvar <gülüyor> işi diyelim. Neredeyse oradaki permanent yani oradaki daimi işe, yarı daimi bir işe dönüşmüş. Sonra Still Here adlı bir solo sergin oldu. Bundan zaten uzun uzun etraflıca bahsettik ki... ...buradaki işlerin hiçbiri aslında kapalı, tamamlanmış işler değil. O senin sanat pratikine birlikte evrilmeye devam ediyor olacak. Son olarak da yine 3 Ağustos Cuma günü apartman projesinde bir etkinlik, bir event var... Bu defa apartman projesinin web sitesinden detayları öğrenilebilir. Noya köyde apartman projesi buradan hatırlatmış olalım ve bir festival kapsamında bu projeniz Project Space Festival kapsamında Figures in Air adını evet, evet. taşıyor, değil mi? Etkinliğin ismi evet. Evet etkinliğin ismi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi önce Ayşe Orhon ve Burak Tamer birlikte bir performans yapacaklar. Ardından ben Fazaye Firar isimli toplulukla birlikte bir performans yapacağım ve bu ikisi birbirine bağlanacak. <gülüyor> harika. Fazaye Firar bir elektronik müzik grubuymuş, değil evet, mi? Evet. De i̇ki kişiden buluşuyorlar. Fazaye Firardan Meri Sarıgölle çalışacağız Hı -hı. ama yani sonuçta Fazaye Firar sayılır o da Hı -hı. ve bir şekilde istediğimiz şey iki performansın bir araya gelmesi, içinde erimesi buna çalışıyoruz şu anda. Harika. Peki Berlin'de yaşıyorsanız ya da yolunuz buraya düşerse 3 Ağustos cuma günü apartman projesinde Ceren'in sanat projesiyle ilgili biraz daha ipucu almaya kendiniz <gülüyor> birebir gidebilirsiniz. Ceren çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde tekrar haberleşmek, buluşmak üzere. Tekala. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.